Sonunda papaz, "E, bayan Bovary bana müsaade artık dedi. Malum ya görev her şeyden üstündür, siz de bilirsiniz bunu. Hele şu yumurcakları başımdan savayım bir, onların kiliseye ilk başlama zamanı yaklaştı. Yine gafil avlanacağız diye korkuyorum. Onun için asansiyon yortusundan itibaren hepsini her çarşamba günü bir saat fazla tutuyorum. ''Zavallı çocuklar, bunları Tanrı yoluna ne kadar erken sokarsak o kadar iyi olur. Zaten Tanrı'nın kendisi de kutsal oğlunun ağzından bunu bize böylece öğütlememiş miydi?'' ''Kalın sağlıcakla hanımefendi, beyefendiye saygılarımı sunarım.'' Sonra kapının önünde diz kırıp kiliseye girdi. Emma papazın... İkili dizilmiş sıraların arasında kaybolduğunu gördüğü, hantal adımlarla yürüyordu. Başını hafifçe omzuna doğru eğmiş, aralık tuttuğu iki elini de yanlarına doğru sarkıtmıştı. Sonra Emma tıpkı bir eksenin üzerinde dönen bir heykel gibi olduğu yerde döndü, evinin yolunu tuttu. Biri yandan papazın kalın sesiyle çocukların ince sesleri kulağına kadar geliyor. Ardı sıra çınlamaya devam ediyordu. Hristiyan mısın? Evet, Hristiyan'ım. Hristiyan diye kime derler? Hristiyan diye. vaftiz olduktan sonra... Şey... Vaptiz... Vaptiz... Ama... Korkulağa tutunarak merdivenin basamaklarını çıktı. Odasına girince kendisini bir koltuğun üzerine bırakıverdi. Camlardaki beyazımsı ışık dalgalana dalgalana yavaş yavaş azalıyordu. Eşyalar durdukları yerlerde daha kımıltısız gibiydi. Karanlık bir okyanustaki gibi loşluğun içinde kayboluyorlardı sanki. Ocak sönmüştü. Saat sürekli işliyordu. Emma da kendi benliği böylesine alt üstken, çevresindeki her şeyin bu kadar sakin olduğunu görerek, belirsiz bir şaşkınlık duyuyordu. Küçük Bert, pencereyle iş masasının arasındaydı. Ölme ayakkabılarının üstünde sendeliyor, annesine yaklaşmaya çalışıyordu. Annesinin, Önlüğünün kurdelalarını uçlarından tutmak istiyordu çünkü. Emma eliyle onu uzaklaştırarak ''Bırak beni'' dedi. Az sonra küçük kız annesinin dizlerine daha da yaklaştı. Kollarıyla bu dizlere dayanarak iri mavi gözleriyle yüzüne bakıyordu. Bir yandan da ağzından ipek önlüğünün üzerine saydam bir ip gibi salyası akıyordu. Emma öfkelenmişti. Bırak beni diye yineledi. Yüzünün ifadesi çocuğu korkuttu. Yavrucak bağırmaya başladı. Emma çocuğu yerden kaldırmak için koştu. Çıngırağı çalayım derken ipi kopardı. Avazı çıktığınca bağırarak hizmetçiyi çağırdı. Tam kendi kendine lanetler yağdıracağı sırada şal göründü. Akşam yemeği saati gelmişti ya, O da dönmüştü. Emma sakin bir sesle ''Baksana şuna şekerim'' dedi. Oyun oynarken yere düştü, yanağa kesildi. Şar karısını yatıştırarak ''Merak etme, önemli bir şey değil'' dedi. Sonra ilaç getirmeye gitti. Emma yemek odasına inmedi. Yalnız kalıp çocuğa bakmak istedi. Çocuğun uyumasını izlerken İçinde kaygı namına kalmış ne varsa yavaş yavaş dağıldı. Sonra az önce bu kadar önemsiz bir şey için böyle telaşlandı diye kendini pek aptal, pek saf buldu. Gerçekten de Bert hıçkırmıyordu artık. Şimdi her soluk aldığında yatağın pik örtüsünü hafifçe kaldırıyordu. Yarı kapalı duran göz kapaklarının kıyılarında Kocaman yaşlar vardı. Kirpiklerin arasında da iki tane soluk içeriye kaçmış göz bebeği görünüyordu. Yanağına yapıştırılmış olan yakı gergin derisini yana doğru çekiyordu. Şarl yemekten sonra yakıdan artanı geri vermek için eczaneye gitmişti. Gece saat 11’e doğru eczaneden döndüğünde... Karısını beşiğin yanında ayakta durur buldu. Ona alnından öperek önemli bir şey değil, emin ol dedi. Hadi bakayım telaşlanma artık, hasta olacaksın yoksa. Eczacının yanında uzun zaman kalmıştı. Oradayken pek heyecanlı görünmemişti ama Hume yine de onun yüreğine sus etmeye, moralini yükseltmeye çalışmıştı. Bunun üzerine çocukları tehdit eden çeşitli tehlikelerden, hizmetçilerin şaşkınlığından söz etmişlerdi. Eczacının karısı da, bunun ne demek olduğunu çok iyi bilirim ben, diyordu. Göğsümde hala bir kürek dolusu bıraktığı yanık izleri var. Bir zamanlar evde bir aşçı kadın üstüme ateş düşürmüştü. Onun için annemle babam türlü önlemler almışlardı. Bıçakları hiç biletmezler, odaların döşemelerini hiç cilalatmazlardı. Pencerelerde demir parmaklıklar, ocağın önünde de kalın demir çubuklar vardı. Bizim çocukları kendi hallerine bırakıyorum ama arkalarında bir bakıcı olmadan tek tek adım atmıyorlar. Ufacık bir nezleye tutulsalar, babaları hemen ilaçlar içiriyor onlara. Ayrıca dört yaşlarından çok sonraya kadar da gözlerini yaşına bakmadım yere düşüp başlarını çarptıkları zaman acımasın incinmesin diye pamuklu başlıklar giydirdim onlara. Şu var ki bayan Hume bütün bunları fazla meraklı bir kadın olduğundan yapıyordu. Kocası bu duruma için için üzülüyordu. Böyle sıkı bir başlığın beyinlerine zarar vermesinden çekiniyordu. Üstelik bazen karısına ''Kara vahşiler haline sokacaksın galiba çocukları'' diyecek kadar ileriye vardırıyordu. Bir yandan da Şal birkaç kez konuşmayı kesmeye boş yere uğraşmıştı. Bir ara noter katibinin kulağına ''Size söyleyeceklerim var'' diye fısıldadı. Leon merdivenden onun önü sıra inmeye başladı. Kendi kendine de ''Bir şeyler mi sizinle diyorsa?'' diye soruyordu. Yüreği küt küt atıyor, kafasının içinde bin türlü olasılık kaynaşıyordu. Sonunda Şarl kapıyı kendi eliyle kapadı. Sizden bir ricam var dedi. Ruhan'a gittiğiniz zaman bir soruşturun bakalım. Şöyle iyi çekilmiş bir resim kaça çıkar acaba? Karıma beklenmedik bir armağan vereyim diyorum da siyah giysisiyle bir resim çektirmeyi tasarlıyorum. Ama daha önce kaça çıkar bu iş diye soruşturayım dedim. Hemen her hafta kente indiğinize göre bu sizin için çok zor olmasa gerek. Leon kente için gidiyordu? Hume bu işin altında delikanlıca bir serüven, bir entrika bulunduğundan kuşkulanıyordu. Ama aldanıyordu. Leon kimseye tutkun falan değildi. Her zamankinden daha hüzünlü görünüyordu. Bayan Lefrançois da delikanlının şimdi tabağında bıraktığı yemeğin miktarına bakarak bunun böyle olduğunu pek iyi anlıyordu. Daha başka şeyler öğrenmek için tahsildarı sorguya çekti. Bine de ters bir tavırla beni polis hafiyesi mi sandın yoksa diye yanıtladı. Bununla birlikte arkadaşının hali tavrı pek acayip görünüyordu ona. Çünkü çoğu zaman... Leon kollarını yana açarak sandalyesinin arkalığına dayanıyor, yaşam denen şeyden belli belirsiz yakınıyordu. Tahsildar yeterince eğlenmiyorsun da ondan diyordu. Nasıl eğlenecekmişim, ben senin yerinde olsam bir torna tezgahı alırdım. Noter katibi yanıtlıyordu. İyi ama ben tornacılığı bilmem ki. Bunun üzerine diğeri memnuniyetle karışık, Küçümser bir tavırla çenesini okşayarak "Ha, sahi diyordu. Leon boşu boşuna sevmekten usanmıştı. Sonra hani insan tek düze bir yaşam sürer hiçbir şeye ilgi duymaz hiçbir umut kendisini desteklemezse bir bitkinlik hisseder ya Leon da işte böyle bir bitkinlik hissetmeye başlıyordu. Gionville'den de millilerden de öylesine bezmişti ki bazı insanları ve evleri gördükçe elinde olmaksızın öfkeleniyordu. Çok babacan bir adam olan eczacıya bile zaman zaman hiç katlanamadığı oluyordu. Bununla birlikte ortaya yeni bir durum çıkması olasılığı hoşuna gittiği kadar da onu korkutuyordu. Bu sıkıntı çabucak bir sessizliğe dönüşü verdi. Bunun üzerine gözlerini önünde ta uzaklarda maskeli baloların çalgısı dikişçi kızlarının gülüşleriyle Paris canlanmaya başladı. Madem ki hukuk öğrenimini orada tamamlayacaktı neden gitmiyordu? Kim alıkoyuyordu bundan onu? Böylece düşünsel bazı hazırlıklar yapmaya başladı. Nasıl şeylerle uğraşacağını önceden düzenledi. Yine zihninden kendisine bir oda döşedi. Bir artist yaşamı sürdürecekti orada. Bir hırka, bir başlık, mavi terlikler giyecekti. Üstelik daha şimdiden ocağın üzerinde iki meçle bir kur kafanın bunların üstünde de bir gitarın asılı olduğunu görür gibi oluyordu. İşin asıl zor yanı annesini razı edebilmekti. Hoş bu kadar akla yakın ne olabilirdi ki? Üstelik patronu kendisine bir başka noter dairesinde çalış, böylece işleri daha iyi kavrarsın diyordu. Bunun üzerine Leon ikisinin ortası bir karar verdi. Ruan'da bir ikinci katiplik aradı bulamadı. Sonunda da annesine ayrıntılı bir mektup yazdı, Hemen gidip Paris'e yerleşmesini gerektiren nedenleri anlattı. Annesi razı oldu.